94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda tekrar beraberiz bu hafta. Ee, bizim bu hafta konuşmak istediğimiz e, birkaç konu vardı. Gene e, kalan vaktimizde konuşacağız. E, Betam'ın e, gençler üzerinde e, yaptırdığı bir e, çevre, çevre konusuna duyarlılıkla ilgili bir araştırma var. E, bun, bundan aslında biraz daha etraflıca bahsetme niyetindeydik. Fakat bu birkaç gündür ve özellikle bu sabaha karşı... Gezi Parkı'nda olup bitenler e, sebebiyle e, biraz e, sıcak gündem. E, bununla ilgili de e, konuşmaya karar verdik. Programımızın e, belki ikinci yarısında e, rapordan bahsederiz. <gülüyor> Salı gecesi aslında her şey e, başladı. İlk e, Taksim platformu orada toplantı halindeymiş. E, gece e, belli bir saate kadar. E, sonra toplantının <gülüyor> bitiminin ardından... Ee, toplantıdan dağılan bir takım insanlar e, Elma Dağı yönüne doğru giderlerken e, vinçlerin, e, kepçelerin gelmeye başladığını görüyorlar ve e, süreç işte salı gecesi itibariyle başlıyor ve bu sabah e, işte böyle bir savaş alanına e, dönen bir noktaya geldi Gezi Parkı'nda. Burada aslında ne olup ne bitiyor belki biraz bir e, özet e, geçebiliriz, bir özet e, yapabiliriz burada ne oluyor, ne yapılmak isteniyor. Gerçi Açık Radyo dinleyicileri e, tabii bu konulara çok aşina, e, sık sık dile getirilen konular bunlar <gülüyor> Açık Radyo'da. E, tabii burada e, yapılmak istenen e, aslında e, hiçbir şekilde e, herhangi bir kalıntısının e, kalmadığı e, Topçu Kışlası binasının yeniden inşa edilmek istenmesi ve e, bu binanın da bir alışveriş merkezi ve rezidans e, halinde. E, yeni e, rant alanları e, için kullanılmak e, istenmesi ve Bölgedeki olarak. tek yeşil alan e, bir kuş bakışı olarak baktığımızda evet. Gezi Parkı'nın dışında herhangi bir belki bir yaşlandırma var ama yeşil alan ve e, e, e, Halkın e, kullanabileceği açık, evet, kamusal, açık bir, kamusal, kamusal bir alan. park bahçe anlamında e, ki şehrin en merkezi yerindeki tek park. Diyebiliriz ve bunu da tamamen ağaçsızlandırarak betona teslim etmek gibi bir niyet söz konusu ve bir takım üst kurullar reddettiler bu projenin yapımını. Fakat Başbakan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda biz de üst kurulun reddini reddedeceğiz diyerek ya tamamen bu üst kurulların aldığı kararları hiçe sayarak hukuksuzluk örneği sergilemiş oldu ve tabii süreç bugünlere kadar geldi ve iş artık bu kepçelerin girmesiyle birlikte zaten orada dalış tüneliyle birlikte yapımı devam eden e, ...cadde tarafında parkın paralelinde, Harbiye Elma e, hattı üzerinde zaten e, dalış ile ilgili bir çalışma var. Orada da zaten ağaç kesimi gerçekleştirildi ve oradan kesilen ağaçların e, gümüş suyundaki parka taşındığıyla ilgili bir takım iddialar konuşuldu. Fakat e, bunların da gerçek olmadığını e, süreç içerisinde, bu süreci takip eden, yakından takip eden insanlar tarafından e, görüldü bunların e, gerçekleştirilmediği. Biz de dün gece oradaydık geç saatlere kadar ve dün tabii bu üçüncü köprünün temel atma töreni sırasında yine Erdoğan'ın yaptığı açıklama yakında buraya bir müdahale olacağının sinyalini dün vermişti. vermişti dün sabah yaptığı açıklama. Yani bu iş artık bitti. Biz Taksim Gezi Parkı ile ilgili kararı verdik. Bu karardan da geri dönüş yok. Yani siz istediğiniz kadar orada yatın, kalkın, toplaşın. Bunun bizim açımızdan hiçbir değeri yok anlamına gelen aslında alt metni böyle okunabilecek bir açıklama. Ve gerçekten de çok ciddi bir saldırı gerçekleştirildi sabah saatlerinde. Çadırlar yakıldı, biber gazıyla saldırıldı, tekrardan yaktıkları çadırları, e, yangını söndürmek için... Yani neredeyse e, parkı yakacak man e, noktasına Gelmişler, evet. evet. evet. Yani hızlı müdahale edilemeseydi belki e, kesemedikleri ağaçları yakmak Nemiş suretiyle e, yok etme yoluna gideceklerdi. E, dolayısıyla son derece tatsız, son derece e, halkın isteklerini hiçe sayan... ...bir süreçten geçiyoruz. Hukuksuzluk çok ciddi şekilde... ...yani insanların gözüne sokulan bir pozisyonda şu anda... ...yaşananları böyle özetleyebiliriz. Sen bu konuyla ilgili birkaç şey söylemek istersin evet, Yani herhalde. Aslında Gezi Parkı biraz sembolik bir mücadele alanı haline geldi. Dün İstanbul'un fethinin kutlamasıydı. 453'ünün evet, kaçıncı, kaç, 560. yıldönümü... Üçüncü köprünün temeli atıldı. Ee, fetih zihniyeti fetih. Evet. E, 21. yüzyılda da... Doğanın fethi artık oldu. İstanbul fethi. tekrar fethi evet, dildi. Yıl 2013 ama fetih zihniyeti devam ediyor. Evet maalesef. İşte AVM eleştirme, rezidanslaştırma, toplu konutlaştırma, üçüncü havalimanı, üçüncü köprü. Aslında hepsi... Kanal şeydi, İstanbul. Kanal İstanbul onu da es geçmeyelim. Ee, yakında ihaleye çıkılacağı söyleniyor. Yani büyük yıkım yaratacak ve e, ranttan başka bir kazandıracağı şey... Tabiata da insana bir evet, şey olmayacak. Kaybı çok fazla çok olacak, olacak ama ve ranta sadece... katkısı çok büyük olacak. Yani Türkiye'yi de etkilenmiyor. Karadeniz'e Karadeniz e etkiliyor. Olan, Avrupa Birliği e üyelerini etkiliyor. Ülkeleri. Çünkü uluslararası hukuku... ...ne açıdan Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'yle yapılan bir e, anlaşma bir anlaşma metni var... ...ve oraya bir ayrı şey açtığınızda, bir su yolu, bir kanal açtığınızda... ...bu nasıl sonuçlar doğrulacak? Kimse bilmiyor, kimse araştırmıyor. Herhangi bir etki değerlendirme, çevresi etki değerlendirme... ...ya stratejik etki değerlendirme raporu yok. Sadece ihaleye çıkılacak ve işte birileri para verecek. Tamamen bir inşaat projesi olarak değerlendiriliyor. Evet. Hatta dünkü e, Gezi Parkı'ndaki konuşmalarımızdan duyduğunuz Kanal manzaralı villaların da şimdiden, şimdiden reklamı, evet, reklamları yapılmaya, yapılmaya başlanmış. O bölgede e, emlakçıların vitrinlerini şu anda kanal manzaralı e, Evler, konut projelerinin reklamları süslüyor. Şimdi bu İstanbul boyutu işte AVM rezidans dedik Kanal İstanbul dedik köprü havalimanı e, hepsi aslında şeyde simgeleşti. Gezi, Gezi parkı orada bir ağaçta simgeleşti. Şimdi insanlar Doğru. diyebilir yani bir ağaç için bu kadar yaygara kopar mı? Bir ağaç içinde kopar ama ağaç dışında çok başka şeyleri de temsil ediyor. İşte yeşil alanları temsil ediyor. Nefes almayı temsil ediyor. Kamusal alanların evet. e, peşkeş çekilmesine temsil e ediyor. Tabii aynı zamanda e, senin söylediğin e, Taksim'in simgesel bir anlamı var noktasında Taksim çok önemli bir toplanma alanı, evet. meydan <gülüyor> anlamında İstanbul çok zengin e, meydanlara sahip bir şehir değil. E, özellikle 1 Mayıs gibi günlerde veya çeşitli kutlamalarda e, işte yılbaşında, e, çeşitli özel günlerde e, önemli bir toplanma alanı. O toplanma alanını da aynı zamanda yok etme e, de var bunun arkasında. Bir de şimdi bunun uluslararası boyutu var aslında dünyanın şeyine e... Zamanın ruhuna aslında uygun. Bunu tahrirde gördük. Evet. Arap devriminde gördük. Evet. Ee, New bir York'ta Occupy. Occupy işgal et hareketi gördük. Aslında insanlar kendi e, yaşam alanlarına vermemek için, haklarını savunmak için... Yani ...sahip, sahip çıkıyorlar, çıkıyorlar. yani işgal ediyorlar, ediyorlar ve o alanı e, vermiyorlar. Bir ağacı koruyorlar, bir yaya yolunu koruyorlar, bir yeşil alanı koruyorlar ve artık e, kırmızı çizgi diyeyim şeye geldi. E, kırmızı çizgi orada Taksim Gezi Parkı'nın ağaçlarında çekiliyor. Evet. Maalesef kaybedebiliriz. Bunun şey yok çünkü e, karşımıza büyük bir makine var ve... Büyük bir vinç do, büyük var. Büyük bir vinç var, büyük e işte kepçe var, gaz dolması var. Büyük bir var, var, var. dev dişleri olan. Yani burada tek çağrımız e, topluma bir çağrımız olabilir. Ve burada bu tepkiyi verenlerin nasıl daha çok genişletilebileceği evet. ve... Benim de dikkatimi çeken bir nokta şuydu aslında. Burada belediye başkanları yok. Burada çok az milletvekili var. Burada halkın Sırı temsilcileri... Sırı Süreyya Önder simgeleşti. Evet. Şimdi işte dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu geldi e, Gezi Parkı'na. Ve orada e, her e, 24 saat bir CHP'li milletvekilini bulunduracağı taahhüdünde bulundu. Sabah saatlerinde Umut Orhan geldi sanıyorum şu sıralarda da hala kendisi orada e, gün içinde de sanıyorum nöbet sistemiyle evet. e, devam edecek yani evet. İstanbul Belediye Başkanı şu an nerede Beyoğlu Belediye Başkanı şu an nerede evet. 2014 yerel seçimler var Vali nerede Vali nerede yani en azından savunabilirler yaptıklarını savunsunlar şey demiyorum yani tabii ki evet en azından bir ses versinler, <gülüyor> ses versinler. E, bu yıkım kararı ...yasaldır, hukuk desinler. Çünkü yasal yıkım kararı da yok. Sırı sırayanlar bunu da söylüyor. Tabii şeyde. tamamen hukuksuz, hukuksuz yasa evet. dışı bir şekilde yapılıyor. Ee, 2014'te yerel seçimler var. Birçok parti oradan İstanbul'da aday çıkaracak. O belediye başkan aday, adayları en azından nerede? Evet. Beyoğlu'nda olduğuna insanlar, ilçe meclis üyeleri, il meclis üyeleri, genel meclis üyeleri neredeler? Yani e, orada 4-5 bin kişi var. Genç, yaşlı, birçok çeşitli siyasi akımdan ba e, bağımsız veya örgütlü birçok insan var. Ama bizim oy verdiklerimiz, bizim belediye başkanlarımız, bizim vekillerimiz orada Şu yok. Şu an hala hazırda görevde olanlar. Evet hala hazırda yok. Yani Karşısında Ve veya yanında yoklar. Yoklar yani hiçbir şekilde bir beyanat evet, görmüyoruz. Muharif partilerin belediye ile ilgili yerel temsilcileri, yerel örgütleri yoklar. Yani orada e, ya gerçekten doğasını, ağacını, çocuğunun hakkını, nefes alma hakkını koruyan insanlar var. Evet. Ama bu bir şekilde temsil edilmiyor. İşte seçimlerde e, yine aynı şekilde bu rant e, düzeni... Bu doğanın peşke çekilmesi, doğanın sermayeleştirmesi maalesef devam edecek. Onun için bu konuların artık siyasi bir konu olduğunu evet. e, yani ideolojik... Hep marjinelleştirme e şey bu marjinelleştirme çalışıyor Bu bir ağaçta simgeleşiyor aslında evet. ama tabi kökeninde bu iş çok ciddi siyasi bir takım argümanlar barındırıyor. Tabi bu noktada aslında şunu da söylemek lazım. Şu anda çok ciddi bir çözüm süreci içindeyiz. Ülke olarak işte 63 tane akil insan. Bir tanesi az evvel Ömer Madre ile birlikte Fuat Keyman bizim yayınımızdan önce. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bu insanlar bir sürü emek sarfakları ediyor ve iktidar toplumun bir kesimiyle barıştığını iddia ediyor. Barışmak istediğini, en azından barış maniyetinde olduğunu evet. beyan ediyor. Fakat öte yanda toplumun başka bir kesimiyle savaş etmeye başlıyor. Hem başka kesimle hem de doğayla bir savaş var. Hem de doğayla tabii. Yani şahsi düşünce bir doğayla nasıl bulaşır diye bir akil insanlar topluluğu aslında kurulması lazım. Yani bunu sadece hükümetten evet. tabii beklemek değil. Bizim akil insanlarımız da Olmalı. Çıkarıp hükümetle doğa arasına bir tampon e, bölge yaratmak için koymamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Dilerseniz şimdi kısa bir ara verelim ondan sonra e, konuşmaya devam edelim. Loud as the wind in your ears when you spin as you look for the sun. It is not when you reach for the light Radyo 94.9 Ekonomi Ekoloji Programı'nda Gezi Parkı çerçe çerçevesinde, Gezi Parkı etrafında yaşanan gelişmeleri konuşuyoruz. İlk bölümde bunun simgesel bir anlamı olduğunu İstanbul'un ve Doğan'ın averimleştirme, rezidanslaştırma, 3. Havalimanı, 3. Köprü, Kanal İstanbul gibi büyük projelerle İstanbul'un geleceğinin, vizyonunun belki katledildiğini ve başka tamamen betonlaşmış, ...kirli, yaşanacak, nefes alınacak, yeşil alanı kalmayan bir kente doğru maalesef ilerliyoruz. E, dün de biz Pelin'le Gezi Parkı'ndaydık. Oradan kısaca izlenimlerimizi aktarmaya çalıştık. Medya konusu çok önemli. E, toplumsal hareketler medyada çok az yer bulur. E, bir çatışma çıktığında, bir kavga çıktığında daha çok evet. yer alır e, maalesef. Burada e, alternatif medyanın, artık alternatif de demeyelim belki sosyal medyanın şeyi öne çıktı... Twitter insanlar çok önemli bir araç haline geldi. ve kendi akıllı cep telefonlarından yayın yapmaya başladılar. Pınar Öğün oyuncu Pınar Öğün iki gündür canlı yayın yapıyor ve diğer birçok insan da bunu tekrarlamaya çalışıyor. Hı -hı. Benim gördüğüm İmece TV, İmece televizyonu sürekli, sürekli orada, canlı yayın, yayın yapıyorlardı. Yeni açılan artı bir televizyonu sabah, kamerası, devamlı, kamerası orada. devamlı, hatta Mehmet Alabora sürekli canlı yayınlar gelişmeleri aktardı. Bugün saat 12:30'da bir, bir forum, forum var. var. Herkes açık. Ee, gitme imkanı olanlar veya destekleme imkanı olanlar e, lütfen gitsin. İmza kampanyaları devam ediyor bu konuda. <gülüyor> Change.org adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na hitaben bir kampanya başlatıldı. Gezi Parkı'nın yeşil e, haline geri dönmesi e, talep ediliyor. Burada da medyada belki bazı tartışmalar vardı. İşte Central Park'ın, Hyde Park'ın nasıl korunduğu ve nasıl Hı -hı. bunların rant alanından... Yani ranta dönüşmeyip yeşil alan olarak kaldı. Çünkü yani ciddi kentlerin ortasında Londra ve New York'ta kentlerin ortasında iki büyük alan ve... Evet. ...kimsenin aklına bunları şey açmak, imara açmak ve buraya <gülüyor> rezidans yapmak, AVM yapmak gelmiyor. Ee, son yeşil alanlarımızdan Gezi Parkı'nı koruyalım ama Gezi Parkı'nın aslında hem oradaki ağaç... Ve ...hem diğer bütün doğaya karşı saldırıların aslında bir simgesi. evet. Ee, onun dışında tabii belki e, Gezi Parkı'na e, gündüz iş saatlerinde gelemeyenler olacaktır ama e, gelebildiği kadar, e, gelebildiği saatler içerisinde e, insanlar gelebilir, katılabilir. E, yani bir de tabii şimdi e, bu medyaya ve sosyal e, medyada... Özellikle yansıyan fotoğraflardan sürekli burada bir biber gazı sıkılıyormuş. İnsanlar sürekli işte bu gazın altında boğuluyormuş gibi bir hava yaratılmış olabilir. Aslında öyle bir şey yok. Dün gece çok uzun yani, saatler bir bayram çok şenlikli bir festival havasında bir durum da vardı orada. Bugün içinde de muhtemelen herhalde gelişmeler o yönde olacaktır. Ama zaman zaman da Müdahaleler kaçınılmaz. Evet, Çünkü evet. giderek büyüyen bir inatlaşma var burada. Yani oraya... Orayı bize ve orada geceleyen insanlara bırakmayacakları çok açık ama direnebildiğimiz kadar da direnmeye devam edeceğiz. Yani bir savaş taktiği gibi saat 5 sularında... Tabii çok ciddi tam uykudayken, evet, insandan, çadırda çadırlarında, ağaç nöbeti tutan insanlar tam çadırlarında uyurlarken evet. sabah 5 civarlarında bunu yapmak çok ciddi bir pusu kurarak evet. e, taktiksel olarak yapılmış bir yani saldırı. Yani bir gözaltı var, bir yaralı, bir yaralı var. Evet İlk Taksim i̇lk Yardım Hastanesi'nde. Ee, şu anda biz altında olan bir kişiyi e, biliyoruz. biliyoruz ama ondan daha fazla da olabilir sayı şu anda net e, değil. Ve yani polisin girmesiyle beraber e, iş makineleri da girdi onu da söyleyelim. 800 Tabii. metrekare alan, e, alan e, kazanmışlar. Kazanıldı. E, ağaçlar ve yeşil alan yok edildi. Sırrı süreyenler ve avakatı Can Atalay geldi ve durdurdu. Yine çalıştı. ikinci defa durdurmuş oldu. Yine yıkım oldu. kararı istedi. Yıkım kararını kimse gösteremiyor. Belediye gösteremiyor, Valilik gösteremiyor, çalışanlar gösteremiyor. Ayrıca başka bir rezalet de şirket çalışanlarının zabıta üniforması giydirmesiydi. Evet, onu geçen akşam sıra süreye yönler televizyonda da söyledi. E, bu da yaptıkları işin aslında hukuksuz olduğunu herkes biliyor. Bunun e, çok güzel kılıfını e, yani yarattığından devlet üniforması giydirip Isır... orada e, oradaki insanların evet. karşısına çıkarmaları, hakikaten çok büyük bir hukuksuzluğun e, boyutuydu. Evet bu haftalıkta e, bu haftalıkta bu kadar üzücü sıcak haberlerle bir sıcak bir e, evet. Bugün boş Gezi... olmayan konulardan e, bahsettik Gezi ama mücadele evet. devam ediyor Gezi Parkı'nda. E, biz de orada olmaya çalışacağız ve hak size aktarmaya çalışacağız. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Ekonomi, ekoloji.